Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Duke Üniversitesi araştırmacıları öncülüğünde gerçekleştirilen yeni araştırma iklim değişikliği nedeniyle ısı ve nem seviyelerinin yükselmesi sonucunda açık havada gerçekleştirilen işlerin günün daha serin saatlerine taşıma olasılığının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Bu durum dünya çapında önemli iş gücü kayıplarına yol açıyor küresel ısınmanın günümüz sıcaklık ortalamalarına kıyasla 2 santigrat dereceyi aşması durumunda iş gücü üretkenliğindeki düşüş nedeniyle oluşacak ekonomik kaybın 1,6 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Analiz bu durumdan en olumsuz etkileneceklerin Asya ve Orta Doğu, Afrika ve Batı Pasifik'te yer alan tropikal ve subtropikal bölgelerdeki işçilerin olacağını belirtiyor. Duke Üniversitesi Nicholas School of Environment'de iklim değişikliği araştırmacısı ve makalenin de yazarı Dr. Luke Parsons ne yazık ki günümüzde yaşanan ve gelecekte yaşanacak iş gücü kayıplarından en çok etkilenen ülkelerin ve insanların çoğu sera gazı emisyonlarının önemli bölümünden sorumlu değil diyor. Parsons, tropikal bölgelerde yaşayan birçok işçi öğleden sonra havanın sıcak olması nedeniyle çalışmalarını ara veriyor. Neyse ki bu nedenle yaşanan iş kayıpları iş gücünün yaklaşık %30'unun sabahın erken saatlerine taşınmasıyla geri kazanılabilir nitelikte. Ancak küresel ortalama sıcaklıklarda kaydedilecek her bir derecelik ek ısınma günün en serin saati diliminde dahi dış mekanlarda yürütülen iş kolları için hızla fazlasıyla sıcak hale gelmesi anlamına geliyor. İşçilerin bu çalışma koşullarına uyum sağlama kapasiteleri hızla azalıyor diyor. Parsons, küresel ortalama sıcaklıkların günümüze kıyasla 2 santigrat dereceyi aşması durumunda günün en serin saatlerinin yarısında yaşanan iş gücü kaybının günümüzde en sıcak saatlerin yarısında yaşanan iş gücü kayıplarını aşacağını belirtiyor. Tarım ve inşaat gibi önemli sektörlerdeki işlerin birçok yerde yaz aylarının öğlen saatlerinde güvenli şekilde gerçekleştirilmesi neredeyse olanaksız hale geliyor. Sibirya'nın Verkhoyansk kentinde geçen yıl 20 Haziran tarihinde sıcaklığın 38 dereceye kadar yükseldiğini Dünya Meteoroloji Örgütü doğruladı. Ölçülen bu sıcaklık derecesi bölgenin Haziran ayı ortalamasından 18 derece daha yüksekti. Dünya Meteoroloji Örgütü Sibirya'da Haziran ayındaki 38 derecelik sıcaklık için Kutuptan çok Akdeniz'e uygun dedi. Geçen yıl Sibirya'daki aşırı sıcaklar bölgedeki orman yangınlarının yayılmasına ve salınan karbon oranının rekor düzeye çıkmasına neden olmuştu. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Sibirya'daki yüksek sıcaklık denizlerdeki buz oranında büyük düşüşe yol açtı ve 2020 yılında kayda geçen en sıcak 3 yıldan biri olmasında rol oynadı. Dünya Meteoroloji Örgütü ilk kez aşırı hava koşullarına dair yaptığı açıklamalara kutup bölgesini de eklemesi dikkat çekti. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Peteri Talasa kuruluşun aşırı hava koşullarına ilişkin arşivinde kutup dairesinde görülen bu sıcaklığında eklendiğini söyledi. Arşivde bulunan böyle kutup bölgesi için ayrı bir kategori olacak bundan sonra. Kuzey Kutup Dairesi Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre ...küresel ortalamadan en az iki kat daha fazla ısınıyor. Kuraklık ve iklim değişikliği bal üretimini de her geçen yıl düşürüyor. İstanbul Bal Üreticileri Birliği Kurucusu Başkanı Yalçın Sezer... ...dört yıl önce yıllık 106 ton bal elde eden arıcıların bu yıl 60 ton ürünü elde ettiğini söyledi. Arıcılar da kış aylarının sıcak geçmesi nedeniyle arı ölümlerinin yaşandığını söylüyor. 15 yıldır arıcılık yapan Fikret Aslan bu yıl binlerce arısının öldüğünü belirtmiş. Yazın çöl sıcaklarını aratmayan sıcaklar, peşi sıra toprağı silip süpüren su baskınları kuraklığa neden oldu. Kuraklığın etkisi de arıcıları vurdu. Yıllar içerisinde azalan bal rekoltesi bu yılda yaklaşık %50 düştü. İstanbul Bal Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Yalçın Sezer 20 yıl önce kovan başı verimin 25 kilogram olduğunu belirtirken Tarım Orman Bakanlığı verilerine göre şu an kovan başı verim 13 kilo. Arıcılar her yıl yaşanan kayıplar nedeniyle ülkede bal üretiminin ciddi oranda azaldığını kaydetti. Son 4 yıldır yıllık 106 ton ürün elde eden arıcılar bu yıl 60 ton ürünü ancak elde etti. Arıcılar kış aylarının sıcak geçmesi nedeniyle arı ölümlerinin de çok yaşandığını düşük koloniyle birlikte verimde tabii ki azaldığını söylüyor Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde demir madeninin atık döküm sahası bir kez daha çöktü. Geçtiğimiz pazar günü yaşanan yağışlar sonrası tekrar göçme meydana gelirken maden atıkları da suya karıştı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin belediye olarak Balıkesir Çevre İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduklarını söyledi. Başkan Ergin suya kimyevi madde bulaşıp bulaşmadığının kontrolünü yapmak üzere barajdan alınan numuneleri Balıkesir Çevre İl Müdürlüğü'ne gönderdiklerini belirterek Ayvalık Belediyesi olarak yasal yollar ile konunun takipçisiyiz. Kara ayıtlı hemşerilerimizle dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz diyor. Yakın zamanda yine bu madenciliğe ait atık pasa depolama sahasında meydana gelen göçük nedeniyle tonlarca atık hemen yanı başındaki dereye taşmış ve derinin taşıdığı bu zehirli atık Madra Barajı'na kadar ulaşmıştı. Sulama amaçlı olarak kullanılan bu barajdan da tarımsal ürünlere karışması ve bu ürünleri kullananların da sağlığı için risk oluşturması söz konusudur deniyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Sankun. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azaliand İsmail